Kural Dışı Eğitim ve Danışmanlık sunar. Eğitimci yazar Nilgün'ün hazırlayıp sunduğu Motivasyon Kasetleri serisinden Kendinizle Yüzleşin, Yaşam Cesurları Sever başlıklı kaseti dinliyorsunuz. Bu kaseti kendinizle baş başa kalma ihtiyacı duyduğunuz her an dinleyin. Her dinleyişte yeni seçimler yapacak, yeni farkındalıklar kazanacaksınız. Yaşamından sorumlu olan kişi yalnızca sensin. Mutsuz musun? Mutsuz olmayı sen seçtin. Mutlu musun? Mutlu olmayı sen seçtin. Yaşam realiteni her an yaptığın seçimlerle ya da yapmamayı seçtiğin seçimlerle sen yaratıyorsun. Yarattığın sonuçlardan memnun olmadığında ise suçlu başkaları oluyor değil mi? Ama mutsuz olmayı, acı çekmeyi kim seçer ki diyebilirsin. Tabii ki kendine bile bile kötülük yapmazsın. Birileri sana yanlış yapmıştır. Ve çektiğin acıların, üzüntülerin, başarısızlıkların sorumlusu da onlardır. Sen haklısındır, onlar haksız. Başkalarını suçlamak insanların en yaygın ortak özelliklerinden biri. Sorumluluktan kendini beraat ettirmek için, haklı olmak için, insanın rasyonalize etme yeteneği inanılmaz derecede gelişkin. Özellikle yaşamanın duygu yüklü alanlarında. Örneğin sevgilinden ya da eşinden ayrılırken o insan ne kadar kötü, haksız, yalancı, güvenilmez oluyor. Peki bu kişiyle birlikte olmayı sen seçmedin mi? Görücü usulüyle mi evlendin? Eğer öyleyse ailenin seçimine boyun eğmeyi sen seçmedin mi? Eğer bir yetişkin isen, Zeka geriliğin ya da zihinsel bir özrün yoksa yaşamının tek sorumlusu sensin. Kendi yaşam deneyimini, yaşam realiteni yaratan sensin. Bugüne kadar yaşadığın deneyimleri sen yarattın. Bundan sonraki yaşam deneyimlerini de sen yaratıyor olacaksın. İyi ya da kötü, mutlu ya da mutsuz, başarılı ya da başarısız. Sen ve insanların pek çoğu karşılaştığı sorunların, çektikleri acıların ve mutsuzlukların faturasını kendilerinin dışında bir şeye ya da kişilere çıkartıyor. Suçlu başkaları. Suçu başkalarında aramak belki seni geçici olarak rahatlatıyor ama sorunlarını ortadan kaldırmıyor ve kesinlikle bireysel gelişimine katkıda bulunmadığı için Gelişiminin önüne kocaman duvarlar örüyor Sorunların için başkalarını suçlamak Nasreten Hoca gibi Evinde kaybettiğin anahtarı Daha fazla ışık var diye Sokak lambasının altında aramaya benziyor Ne kadar ararsan ara Anahtarı orada bulamazsın Çünkü anahtar evin içinde Çünkü sorunların sorumlusu kendi içinde Senin içinde duruyor Yaşamanın yüzde yüz sorumlusunun kendin olduğun gerçeğini keşfetmeni sabırla bekliyor. Asla sorunlarını başkalarına suçlayarak çözemezsin. Asla. Bu yol kaybedenlerin yoludur. Evet, gerçeği kabul etmekte zorlanacaksın. Ama bir şeyi değiştirmenin ilk adımı gerçekle yüzleşmekten ve gerçeği kabul etmekten geçer. Ancak sorumluluğunu üstlendiğin, kabul ettiğin bir şeyi değiştirebilirsin. Sorumluluğu üstlenme gücü senin içsel gücündür. Suçu başkalarında aramak, gücünü yitirmek, başkalarının eline teslim etmektir. Onlar senin yaşamını mutsuz kılma, başarını engelleme, sana acı verme gücüne sahipse, senin yaşamın üzerinde senden daha fazla güce sahip olmuyor mu? Senin yaşamanın mutsuz etme sorumlusu onlar olduğuna göre, seni istedikleri kadar mutsuzluğa mahkum etme gücüne sahipler. Ve sen, zavallı kurban. Yasalara karşı gelip bir suç işlediğinde, mahkemede yapılan yanlış seçimlerin cezası veriliyor. Suç denilen şey, yasaların öngördüğü doğru seçimler yerine yanlış seçimler yapmaktır. Bu yanlış seçimlerin bedelini de, mahkemenin belirlediği ceza ile ödüyoruz. Hayatında yasaları var. Neden? Sonuç yasası. Bilerek ya da bilmeyerek her an seçim yapıyoruz. Ve bu seçimlerin sonuçları, yaşam deneyimlerimizi yaratıyor. Farkında bile olmasak, yaptığımız seçimlerin sonuçlarından da sorumluyuz. Cehalet bizi sorumluluktan kurtarmıyor. Sıcak sobaya dokunmanın elimizi yakacağını bilmemek, elimizin yanmasını engellemiyor. Suçu başkalarına atmak da yanan elimizin acısını azaltmıyor. Yaşam boyu yaptığımız seçimlerin sorumluluğunu üstlenmemenin bedelini yine de ödüyoruz. Rüyalarımızı yitirmekle, ot gibi yaşamakla, yaşamı ziyan etmişlik duygusuyla. Mükemmel bir suçlayıcı, ama çaresiz, yıpranmış, kısır döngü içinden çıkamamış, yaşama öfke duyan bir insancık olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Var oluyoruz ama yaşamıyoruz. Suçlayıcılar sadece var olur ve bunu yaşam sanır. Yaşamının sorumluluğunu üstlenen kişi ise yaşar, yaratır, üretir, kendini ve yaşamı çoğaltır. Şimdi, yaşamın sorumluluğunu üstlenmek ne demek? Yaşamın sorumluluğunu üstlenmek, başkaları yerine bu kez de kendini suçlamak değildir. Sorumluluk, yaşamın her anında bildiğin en iyi tepkiyi verebilmek ve verdiğin tepkilerin sonuçlarını da kabul etmektir. Her tepki bir seçimdir. Her olaya verilecek çok sayıda tepki vardır. Verdiğin tepkinin sonucunu beğenmiyorsan, bu, isabetli seçim yapmadığın içindir. Her beğenmediğin sonuç da bir deneyimdir. Ve sorumlu kişi, deneyimlerinden ders çıkaran kişidir. Suçlayıcı insan, sonuçları beğenmediğinde olayı, öteki kişiyi ya da sonucu suçlar. Kendi verdiği tepkisini gözden geçirmeyi bile düşünmez. Hiçbir sonuçtan ders çıkarmadığı için de benzer tepkileri tekrar tekrar verir. Ve tekrar tekrar suçlar da suçlar. Einstein, deliliğin tanımını şöyle yapmış. Hep aynı şeyi yapıp bu kez farklı sonuç beklemek. Şu formülü hep hatırla. Olay çarpı tepki eşittir sonuç. Mutsuz insan, Olayı ve sonucu suçlar Sorumlu insan ise Tepkilerini gözden geçirir Bizi mutlu ya da mutsuz Başarılı ya da başarısız kılan şey Tepki seçimlerimizdir Şöyle düşün Yarın sevgilinle bir piknik yapmayı planlıyorsun Ama sabah uyandığında bir bakıyorsun Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor Bu beklentine. Yani hedeflediğin sonuca uymayan bir olay olduğu için Allah kahretsin bu yağmur da nereden çıktı? Bütün planlarım alt üst oldu deyip Kızmayı, üzülmeyi, belki de sevgilinle o gün buluşmamayı seçiyorsun Oysa farklı bir tepki verebilirsin Yaratıcılığını kullanır ve sevgilinle yine çok güzel bir gün geçirebilirsin Senin kızdığın bu yağmur Günlerdir yağmur doğasına çıkmış çiftçinin yüzünde ise güller açtırmaktadır. Görüldüğü gibi olay aynı. Yağmur. Tepki farklı. Çiftçinin ve senin tepkin. Sonuç ise çiftçi neşeli, sen neşesiz. Yaşamımızı olaylar belirlemiyor. Olaylara verdiğimiz tepkilerin sonuçları belirliyor. İşte yaşamından sen sorumlusun, yaptığın seçimlerden sen sorumlusun derken, olaylara verdiğin tepkileri sen seçiyorsun diyorum. Ve bu seçimler yaşam realiteni oluşturuyor. Yaşamında doyumlu olmadığın her alandan sen sorumlusun. Her zaman sen sorumluydun. Her zaman da sen sorumlu olacaksın. Bu gerçeği kabul etsen de etmesen de böyle. Eğer sorumlu olduğun gerçeğini kabul edersen, değiştirme gücünün de sende olduğunu görürsün. Suçlamayı tercih edersen, bu gücü suçladığın kişilere verir ve suçlama hapishanesinde mahkum olarak kalmayı seçersin. Bu da bir seçim. İnsanlar seni sömürüyorsa, sen izin verdiğin için sömürüyor. Sömürüye karşı çıkmadığın için sömürülüyorsun. Sömürü karşılığı onlardan beklediğin şeylerden vazgeçmediğin için sömürülüyorsun. Suçluluk duyduğun için sömürülüyorsun. Sevilme, kabul görme, onaylanma ihtiyacın yüzünden, sevgi dilenciliği yaptığın için sömürülüyorsun. Sömürülmenin sorumlusu sensin. İlişkilerin sağlıklı yürümüyorsa, sorumlusu sensin. Evet, biliyorum. O çok anlayışsız ve bencil bir insan. Ama yine de yaşam kalitenden yüzde yüz sorumlu olan sensin. Tabii o da kendi yaşamından yüzde yüz sorumlu. Ama sen kendi sorumluluğunu sorgula. Onun ne kadar suçlu olduğunu değil... İlişkilerde sorumluluk yüzde elli, yüzde elli mi olmalı diyorsun? Peki öyleyse neden onun yüzde ellisi haksız, senin yüzde ellin haklı oluyor? <gülüyor> o da aynı şeyi düşünüyor değil mi? Hiç kimse bu dünyaya başkasını mutlu kılma sorumluluğuyla ve göreviyle gelmiyor. Tek sorumluluğun var. Yaşamını cennete çevirerek Kendini mutlu kılman. Sen mutluysan, partnerin senin gibi mutlu bir insanla birlikte olmaktan mutluluk duyar. Ve kendisini senin yanında daha çok sever. Senin ilişkideki sorumluluğun kendi içinde mutluluğu yaratmaktır. Eğer seni mutlu etme görevini partnerinden beklersen, o zaman onun için yapacağın fedakarlıklar var demektir. Ettiğin fedaların karının beklentisine girersin Her fedakarlığın karı vardır Ama ne yazık ki Fedakâr insan Asla beklediği kadar kâr elde edemez Kar bir yana Beklentin gerçekleşmediği için Öfke biriktirir Ve bir damla mutluluk Bir damla sevgi umarken Daha da mutsuz Daha da sevgisiz bir insana dönüşürsün Fedakarlık, insanı sinsice kemiren ve güçsüzleştiren bir iyi insan imajı oyunudur. Eğer kimseye güvenmiyorsan, sorumlusu sensin. Onlara bana güvenilmez mesajını veren sensin. Sen başkası olsan kendine güvenir miydin? Eğer sevmediğin bir işte çalışıyorsan, sorumlusu sensin. Sevdiğin işin ne olduğunu biliyor musun? Biliyorsan, o işi yaparak faturalarını ödeyecek kadar iyi olduğuna inanıyor musun? Ne? O işten para kazanılmaz mı diyorsun? Peki, o işi yaparak para kazanan bir insan dünyada mevcut değil mi? Eğer bu işten ayrılırsam, başka bir işi kolay kolay bulamam, ekonomik kriz mi var diyorsun? Peki, ekonomik krizde iş değiştirip, başarılı olanları niye görmek istemiyorsun? Bırak kendini aldatmayı. Risk almaktan korktuğun ve kendine yeterince güvenmediğin için, sevmediğin bir işte çalışmaya devam ediyorsun. Ve bu seçiminin sorumlusu sensin. Fazla kilolarından mı şikayet ediyorsun? Kilolarının sorumlusu sensin. Yavaş metabolizman değil, Abur cubur yiyerek, acıkmadığın halde sırf güzel görünüyor diye yiyerek. Eksersiz yapmayarak metabolizmanı yavaşlatan ve yağ depolayan sensin. Ayrıca tüm bahanelerin bir gram bile kaybetmene yardımcı oldu mu? Bırak kendini aldatmayı, nefsine hakim olamadığın, yaktığın kaloriden fazla yediğin ve hareketsiz olduğun için... Ve böyle yaşamaya sürdürmeyi seçtiğin için kilolarının sorumlusu sensin. Kendinle sorunların arasındaki bağlantıyı görebilmektir sorumluluk. Bu bağlantıyı göremezsen sorunlara yanlış teşhis koyar ve yanlış tedavi uygularsın. Kendine yalan söylemekle doktoruna hastalığının semptomları hakkında yalan söylemek arasında fark yoktur. Doktora midenin ağrıdığını söylemek yerine başının ağrıdığını söylersen doktoru sana yanlış ilaç vermekle suçlayabilir misin? Sorunlara doğru teşhisi koyabilmek ve doğru tedaviyi uygulayabilmektir sorumluluk. Mutsuz bir evliliği çocuklarının hatırına mı sürdürdüğünü söylüyorsun? Peki ekonomik özgürlüğün olsaydı? ...ve boşanır boşanmaz karşına hayatının kadınının ya da erkeğinin çıkacağının garantisi olsaydı... ...hala çocuklarının hatırına mutsuz evliliğini sürdürür müydün? Bırak kendini aldatmayı. Gidecek bir yerin olmadığı, ekonomik gücün olmadığı... ...ya da yalnızlıktan korktuğun için bu evliliği sürdürmeyi seçiyorsun. Tek kişilik yalnızlığının, iki kişilik yalnızlıkla çoğaldığını bile görmekten aciz, suçuk kadere ve çocuklarına yüklüyorsun. O çocukların onlara yaptığın haksız suçlamayı, bir gün sana iade edeceklerini aklına bile getirmiyorsun. Onları yaptığın bu fedakarlıktan dolayı iyice suçla ve sana borçlu hissettir. Onlar için gençliğini feda ettiğini, ve saçını süpürge ettiğini başlarına iyice kak olur mu? Çocukların seni sevmiyorsa, sana karşı borçlu oldukları için sadece görev yapıyorlarsa, bu durumun sorumlusu sensin. İnsanlar seni anlamadığı için mi yalnızsın? İnsanlar çok bencil olduğu için mi yalnızsın? Yeterince güzel, yakışıklı olmadığın için mi yalnızsın? Çok başarılı olduğundan dolayı insanlar seni çekemediği için mi yalnızsın? İnsanlar çok suni olduğu için mi yalnızsın? Hayır, kibirli ya da aciz davrandığın için yalnızsın. Kendinle barışık olmayı seçmediğin için yalnızsın. Başkalarını suçladığın için yalnızsın. Sevmeyi öğrenmek yerine, sevilmeyi beklediğin için yalnızsın. Sevmekten korktuğun için yalnızsın. Sevgi yerine korkuyu seçtiğin için yalnızsın. Para, ünvan, başarı gibi kavramları dostluğa seçtiğin için yalnızsın yalnızlığının yüzde yüz sorumlusu sensin. Mutsuz musun? Sahip oldukların yerine, sahip olmadıklarına odaklanmayı seçtiğin için mutsuzluğunun sorumlusu sensin. Düşünce neye odaklanırsa ondan daha fazla üretir. Evet, mutluluğunun da, mutsuzluğunun da sorumlusu Sensin. İşte mutluluğunun sorumluluğunu üstlenmiş bir insan hikayesi. Elektronik postayla bana ulaşan bir hikaye. Jerry çevresindekilerin çok sevdiği insanlardan biriydi. Keyfi her zaman yerindeydi. Her zaman söylenecek olumlu bir şey bulurdu. Hatta bazen etrafındakileri çıldırtırdı bile. Bu adam bu halde bile nasıl iyimser olabiliyor? Birisi nasıl olduğunu sorsa Bomba gibiyim diye yanıt verirdi hep Bomba gibiyim Jerry doğal bir motivasyoncuydu Yanında çalışanlardan biri O gün kötü bir günündeyse Jerry yanına koşar Duruma nasıl olumlu bakılacağını anlatırdı Bu tarzı fena halde düşündürüyordu beni Bir gün Jerry'e gittim Anlamıyorum dedim. Nasıl oluyor da her zaman, her konuda bu kadar olumlu bir insan olabiliyorsun? Nasıl başarıyorsun bunu? Her sabah kalktığımda kendi kendime Jerry bugün iki seçimin var. Havan ya iyi olacak ya da kötü derim. Havamın iyi olmasını seçerim. Kötü bir şey olduğunda yine iki seçimin var. Kurban olmak ya da ders almak. Ben başıma gelen kötü şeylerden ders almayı seçerim. Birisi bana bir şeyden şikayete geldiğinde yine iki seçimim var. Şikayeti kabul etmek ya da ona hayatın olumlu yanlarını göstermek. Ben hayatın olumlu yanlarını göstermeyi seçerim. Yok ya diye protesto ettim. Bu kadar kolay yani. Evet kolay dedi Jerry. Hayat seçimlerden ibarettir. Her durumda bir seçim vardır. Sen her durumda nasıl davranacağını seçersin. Sen insanların senin tavrından nasıl etkileneceklerini seçersin. Sen havanın, tavrının iyi ya da kötü olmasını seçersin. Yani sen hayatını nasıl yaşayacağını seçersin. Dürün'ün sözleri beni oldukça etkiledi. Onu yıllardır görmedim ama hayatındaki talihsiz olaylara dönülmek yerine seçim yapmayı tercih ettiğimde hep onu hatırlarım. Yıllar sonra, günün başına çok talihsiz bir şey geldi. Soygun için gelen hırsızlar paniğe kapılıp delik deşik etmişler onu. Ameliyatı 8 saat sürmüş. Haftalarca yoğun bakımda kalmış. Taburcu edildiğinde koşunların bazıları hala vücudundaymış. Ben onu olaydan altı ay sonra gördüm Nasılsın diye sorduğumda Bomba gibiyim dedi Bomba gibi Olay sırasında neler hissettin diye sordum Yerde yatarken iki seçimin vardı diye düşündüm Ya yaşamayı seçecektim Ya ölümü Ben yaşamayı seçtim Korkmadın mı? Bilincini kaybetmedin mi? Ambulansla gelen sağlık görevleri harika insanlardı. Bana hep iyileşeceksin merak etme dediler. Ama acil servisin koridorlarında sedeyimi hızla sürerken doktorlarla hemşirelerin yüzlerindeki ifadeyi görünce ilk defa korktum. Bu gözler bana adam ölmüş diyordu. Bir şeyler yapmazsam biraz sonra ölü bir adam olacaktım gerçekten. Ne yaptın diye merakla sordum. Kocaman bir hemşire yanıma yaklaştı Ve bağırarak herhangi bir şeye alerjim olup olmadığını sordu Evet diye yanıt verdim var Doktorlar ve hemşireler merakla sustular Derin bir nefes alarak kendimi toparladım ve bağırdım Kurşunlara alerjim var <gülüyor> Doktorlar ve hemşireler gülmeye başladılar Tekrar bağırdım Ben yaşamayı seçtim Beni bir canlı gibi ameliyat edin Otopsi yapar gibi değil Jerry sadece doktorların büyük ustalıkları sayesinde değil Kendi olumlu tavrının büyük katkısıyla yaşadı Yaşaması bana yeni bir ders oldu Her gün hayatımızı dolu dolu yaşamayı seçme şansımız Ve hakkımız olduğunu ondan öğrendim Ve her şeyin kendi seçimimize bağlı olduğunu Hikayeyi dinledin Şimdi de senin iki seçimin var. Unutup gitmek ya da mutsuz olduğun her an Ceri'nin öyküsünü hatırlamak. Şimdi sor kendine. Yaşamının hangi alanlarından memnun değilsin? Şu anki sonuçlara ulaşana kadar yapman gereken neleri yapmadın? Yapmaman gereken neleri yaptın? Hangi ikaz ışıklarını görmezlikten geldin? Gerçekleri görmezlikten gelerek, yatsıyarak, verileri çarpıtarak hayal dünyasında mı yaşamayı seçtin? İnşallahlara sığınarak seçimsiz bir güven gösterisi mi sergiledin? Ne istediğin konusunda net miydin? İstemediğin bu sonucun ortaya çıkmasına yaptığın hangi seçimlerle doğrudan katkıda bulundun? Fantezi dünyanın gerçek olduğuna kendini inandırmak için kendini ihtiyaçların doğrultusunda nasıl aldattın? Yanlış insanımı seçtin. Yanlış zamanımı seçtin. Yanlış nedenlerle mi seçtin? Yapman gerektiğini bildiğin halde neleri yapmadın? Kendi haklarını korumak konusunda nasıl aciz davrandın? Senin haklarını, koruma görevini senden çıkarı olanların eline teslim ederken beklediğin kar neydi? İsteklerini, taleplerini dile getirmekten seni alıkoyan şey neydi? Neden ona defol git demeyi seçmedin? Gururunu korumaya böylesine dikkat ederken Aynı özeni onuruna ve öz saygına neden göstermedin? Adım atıp harekete geçmen gerektiği halde neden harekete geçmedin? Hangi alışkanlıklarından vazgeçmeyi göze alamadın? Ne tür yeni tepkiler geliştirmeye ihtiyacın var? Kurban rolü oynamanın, sana kaybettirdiklerinin, kazandırdığı sorumsuzluk özgürlüğünden daha fazla olduğunun farkında mısın? Sorumsuz özgürlük denilen fantezinin sadece bir hayal ürünü olduğunu kavradığında, sorumsuzluğun bağımlılık, sorumluluğun ise özgürlük getirdiğini de kavrayacaksın. Sorumluluk suçlamanın bittiği yerde başlar. Kendini var etmenin en büyük engeli kurban mantığıdır. Hayat sana haksızlık mı yapıyor? İnsanlar sana kötü mü davranıyor? Sen haklı, başkaları haksız olduğu için mi kendinde hata göremiyorsun? Haklı olmak sorunlarını aşmana yardımcı oluyor mu? Böylesine haklıysan neden mutsuzsun? Ben mutsuz değilim mi diyorsun? Peki mutlu musun? Mutsuz olmamakla mutlu olmak arasında... ...çok büyük fark vardır. İnsanlar seni dinlemiyor mu? Peki bunun sorumlusu kim? Dinleyene değil, dinletene bak. Bugüne dek suçlayıcı rolünü başarıyla oynadın. Realiteni adım adım yaptığın seçimlerle yarattın. Her an bir seçim yapıyorsun. Mutfağa gidip bir bardak su... Ya da başka bir şey içmek de bir seçimdir. Bir bardak suyu birisinin getirmesini beklemek de bir seçimdir. Sorumluluk almak ya da suçlamak da bir seçimdir. Alışkanlıkların ve bağımlılıkların bile bir zamanlar yaptığın ilk seçimi tekrarlayarak oluştu. Seçimi sen yaptın. O sözü söyleyen sensin. Kızarak kendini kaybeden sensin. Bir kadeh, bir kadeh daha içen sensin. Sözünü tutmayan sensin. Söz veren sensin. Onunla evlenmeyi kabul eden sensin. Çocuk isteyen sensin. Ona güvenen sensin. Seni kullanmasına razı olan Sensin Aza razı olan Sensin Sana kötü davranmasını kabullenen Sensin Bir tatlı söz uğruna Ona inanmayı seçen Sensin Kendine değer vermeyen Sensin Rüyalarından vazgeçen Sensin Ona yemek davetini kabul eden Sensin Onu kahve içmeye davet eden Sensin Ona borç para vermeyi kabul eden Sensin Küçük yazıları okumadan Kontratı imzalayan Sensin Fedakar olmayı seçen Sensin Hoşlanmadığın gerçekleri yok saydığında yok olacağına inanan sensin. Gereğinden fazla yiyen sensin. İşi kabul eden sensin. İşi bırakan sensin. Hayır diyemeyen sensin. Onunla yeniden ilişkiye girmeyi kabul eden sensin. Onu eve alan sensin yapamayacağına inanmayı seçen sensin. Kendini iyi şeylere layık görmeyen sensin. Suçlayacak birileri kaldı mı? Hayır, kendini de suçlama. Sadece yaptığın bilinçli ya da bilinçsiz seçimlerle kendi realiteni, kendinin yarattığını kabul et. O zaman, farklı seçimler yaparak beğenmediğin realiteni değiştirme gücünü kazanırsın. Bir şey daha, kötü seçimler yapmış olabilirsin. Ama bu seni kötü insan yapmaz. Aptalca davranmış olabilirsin Bu seni aptal insan yapmaz Beceriksizce davranmış olabilirsin Bu seni beceriksiz yapmaz Davranışlarını kendinden ayır Davranışlarını kendi kimliğinle Kendi varlığınla özdeşleştirmek Kendine yaptığın büyük haksızlık olur Hayatında hiç mi iyi davranmadın? Hiç mi zekice davranmadın? Hiç mi becerikli hissettiğin bir konu ya da olay yaşamadın? Bunlar da sen değilsin. Senin davranışların da davranışlarını değerlendir. Kendini yargılama. Başkaları seni yargıladığında neler hissediyorsun? Kendini yargıladığında da kendini iyi hissetmeyeceğini garanti ederim. Kendini yargılamak suçluluk duygusu yaratır. Suçluluk duygusu pişmanlık duygusundan farklıdır. Pişmanlık duymak, hatalı davrandığını görmek ve bu davranışı tekrar etmeyeceğini kendine söylemektir. Keşkeler, geçmişe yönelik pişmanlıklardır. Arkadaşına o sözü söylediğin ya da öyle davrandığın için duyduğun pişmanlık, bu davranışını hatalı bulduğunun farkına varmak ve yaptığından üzüntü duymaktır. Bir pişmanlık için kendine bir ceza verirsin ve mümkünse pişmanlık duyduğun şeyi telafi etme çabasını gösterirsin. Suçluluk duygusu bile bile yanlış yapmayı seçmekten kaynaklanır. Suçluluk duygusunu itiraf etmek, pişmanlık duygusunu ifade etmekten çok daha zordur. Suçluluk duyduğunda bir hata için kendine birçok kez yargılarsın. Bir suç için çok ceza. Bazen suçluluk duygusu iç dünyanda müebbet hapse dönüşebilir. Suçluluk duygusunda hata bile bile yapıldığı için kendini affetmekte güçlük çekersin. Kendini beraat ettirmek için kullandığın savunma mekanizmaları işe yaramaz. Niye bile bile yanlış yapmayı seçersin? Haklı olmak için. Nefretine, öfkeni, kıskançlığına, hırsına, yenik düştüğün için. Kendini yetersiz ve değersiz hissettiğin için. Kendi değerlerine sahip çıkmadığın için. Egonu ve imajını korumak için. Sana empoze edilen değerleri benimsemediğin halde, kendini bu değerlerle ölçtüğün için. Kısa vadeli çıkarlarını uzun vadeli doyuma tercih ettiğin için. Doğruların, davranışlarınla çeliştiği için. Suçluluk duygunu pişmanlığa dönüştürerek kendini affedebilirsin. Başkaları seni affetmese de. Kendini affet. Haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmadan. Haksız olduğunu kabul etmek de bir kendini affediştir. Kendini kurban olarak hissetmenin değişik yolları vardır. Herkezde ve her şeyde hata buluyor musun? Çok duygusal olduğun için her şeyi kişisel bir saldırı olarak mı algılıyorsun? İnsanların sana soğuk ve mesafeli olduklarını mı düşünüyorsun? Bir şeyler yolunda gitmediğinde hatanın kendinde olduğunu mu düşünüyorsun? Dünyanın kendi etrafında döndüğüne inanıyor ve dünyanın sana borçlu olduğunu mu düşünüyorsun? İmajın her şey olduğuna mı inanıyorsun? Alçak görünmek uğruna kendini eleştirdiğinde başkalarının da senin fikrine katılmasına tepki duyuyor musun? Kontrol tutkun musun? Kontrolün altına girmeye tepki gösteren insanları asi, aptal, önemsiz oldukları için suçluyor ve kendini öfke ve yalnızlığa mahkum ediyor musun? Başın ağrıdığında beyin timörü olduğunu düşünüyor musun? Hastalık hastası mısın? Yaşam ve insan ilişkileri, ya en iyi, ya en kötü olarak iki uçlarda yaşanan bir dram mı? Her olumsuz şeyin suçu başkalarının mı? Çok zeki olduğun halde, iş pratiğe geldiğinde sonsuz analizlerinle insanları kendinden bezdiriyor musun? Ve insanlar senden uzaklaştığında onları aptallıkla suçluyor musun? Yakınlık ve güven duymanın başkalarıyla ilgili dedikoduları paylaşmak olduğuna inanıyor musun? Sen dedikodu yaptığın halde başkaları senin hakkında dedikodu yaptıklarında insanları güvenilmez buluyor musun? Sana sunulan çözümleri evet amalarla iptal mi ediyorsun? Her çözüm çözümsüzlüğün bir kanıtı haline geldiğinde ...senin derdine deva olmak mümkün mü? Hele bugün geçsin, yarına Allah kerim diyerek sorunlarla yüzleşmekten kaçınıyor musun? Hiçbir şey yapmasan da, zamana bıraktığında sorunların kendiliğinden çözüleceğine inanıyor musun? Bir taraftan sırlarının keşfedileceğinden korkuyor. Bir taraftan da kendini gizlemek için taktığın maskeyi gerçek sen olarak yutturacağına inanıyor musun? Aynı insana bir gün güveniyor, diğer gün güvenmiyor musun? Mükemmeliyetçi misin? Karamsar mısın? Her şeyde şikayet edecek bir şey buluyor musun? İnsanların suçluk duygusu düğmelerini bulup, ...o düğmelere kendi çıkarların doğrultusunda basmakta... ...usta mısın? Gördüğün gibi kurban rolü sadece aciz görünenlerin rolü değil... ...güçlü görünenlerin de sıklıkla başvurdukları bir rol. Güçlü kurban, güçsüz kurban. İkisi de masum ve haklı. İkisi de suçlayıcı. İkisi de seçimlerinde sorumluluk taşımıyor. Zalimlik, zayıfların, yani suçlayıcıların işidir. Sevecenlik ve anlayış güçlülerden beklenir. İş, sosyal, ruhsal ve özel yaşamında ne kadar sorumluluk üstleniyorsun? Sorunların sorumluluğu senin mi, başkalarının mı? Kendini duygusal biri olarak tanımlıyorsan, Kendinin nalıncı keseri olduğunu da söylüyorsun. Çünkü başkalarının duygularına aynı özeni göstermiyorsun. Herkes senin duygularına dikkate almalı değil mi? Duygusal insan suçlayıcıdır. Sorumlu insansa duyarlı. duyarlı. Empati denilen şey duyarlığın ta kendisidir. kendini mantıklı biri olarak tanımlıyorsan, kendinin hep haklı olduğunu da söylüyorsun. Çünkü başkalarının düşüncelerini mantıksız buluyorsun. Herkes senin mantık kurgulamana göre düşünmeli değil mi? Mantıklı insan suçlayıcıdır. Sorumlu insan ise objektif. Objektif! Adalet denilen şey... Objektifliğin ta kendisidir. Empati ve adalet bilinçli insanın özellikleridir. İnançlar da bir seçimdir. İnsanların mantık dışı da olsa bazı inançları vardır. Tabii bu inançları yaşamımızda gerçekleştiremediğimiz için mutsuzluk da kaçınılmaz olur. Örneğin iyi bir insan olabilmek için herkesi memnun etmemiz gerektiğine dair inancımız. Ezob'un hikayesini hatırlayalım. Parlak güneşin yeryüzünü ısıttığı bir yaz sabahı, yaşlı bir adam ve torunu eşeğini satmak üzere yakındaki köyün pazar yerine doğru yola çıkar. Yolda giderken karşılarına çıkan ilk adam şöyle der. Siz ikiniz ne de aptalsınız. Yanınızda sapasağlam bir eşek varken onun sırtına binip rahatça yolculuk etmek varken taşlı topraklı yolda yürümeyi seçiyorsunuz. Yaşlı adam bu söze hak verir. Torunuyla birlikte eşeğin sırtına biner. Biraz sonra rastladığı bir grup insanın kendileriyle ilgili konuştuğunu işitir. Ne insanlar. İkisi de zavallı eşeğin sırtına binmiş. Hayvana hiç acımıyorlar. Yaşlı adam bu söze de hak verir. Kendisi torunundan daha ağır olduğu için eşeğin sırtından iner. Torun eşeğin üzerinde kendisi yaya, yürümeye başlar. Daha ileride yine bazı insanların söylediklerini işitir. Ne saygısız çocuk! Yaşlı başı dedesini yürütüyor, kendisi rahatına bakıyor. Yaşlı adam bu size de hak verir. Torununu eşekten indirip kendisi eşeğe biner. ...ama yine kulağına bazı insanların eleştirileri gelir. Şu yaşlı adamın bencilliğine bak. Kendisi rahatına bakarken zavallı çocuğu yürütüyor. <gülüyor> Herkesi memnun etmek mümkün değildir. Herkesi memnun etmeye çalışırsanız kendinizi kaybedersiniz. Yüzyıllar önce ülkenin birinde... ...herkesin kendisine akıl danıştığı Hilal adındaki bilge kişi... ...ölüm döşeğinde yatarken... Yanında bulunan öğrencileri ve müritleri Hilal'e ölümden korkup korkmadığını sorar. Hilal, evet der. Yaratıcımla karşılaşmaktan korkuyorum. Neden, diye sorar öğrencileri. Sen ki öylesine örnek bir hayat yaşadın. Bize İsa gibi yol gösterici oldun. Cehaletin bataklığından çektin çıkardın bizi. Bize Süleyman gibi adil davrandın. Kimsenin hakkını yenmesine izin vermedin. Hilal güçlükle başını kaldırarak yanıt verir. Yaratıcımla karşılaştığımda bana İsa oldun mu, Süleyman oldun mu diye sormayacak. Sorusu şu olacak. Hilal oldun mu? Sen kendin oldun mu? Kendin olmak mücadele gerektirir. Düşüncelerin kime ait? Anne babana mı? İçinde yaşadığın topluma mı? Senin mutlak doğru olarak benimsediğin düşüncelerin sana nasıl empoze edildiğini hiç sorguladın mı? Bu düşünceler seni sana yaklaştırıyor mu? Seni senden uzaklaştırıyor mu? Hayatın kime ait? Anne babana mı? Eşine çocuklarına mı? İçinde bulunduğun topluma mı? Patronuna mı? Kim için yaşıyorsun? Hayatını şekillendiren kim? Başkalarının beklentileri doğrultusunda yaşamak, içinde mutluluk duygusu mu yaratıyor, öfke mi? Duyguların kime ait? Gülmek istediğinde gülebiliyor, ağlamak istediğinde ağlayabiliyor, birisi seni incittiğinde kızgınlığını ifade edebiliyor ya da sevgini dile getirebiliyor musun? Duygularda cinsiyet ayrımcılığı olduğuna inanıyor musun? ...duygularını eleştirilme korkusuyla ne kadar bastırıyorsun? Kendi hayatının başrol oyuncusu kim? Hayat geminin kaptanı mısın, tayfası mı? Kendi olamama problemi eski bir problem. Yüzyıllar önce Delphi Tapınağı'na... ...insan kendini tanı yazılmıştı. İnsanın kendisi olamaması... Eski bir sorun. Peki neden insanlar kendileri olmamayı kendileri olmaya tercih ediyor? Gizli çıkarları yüzünden. Sen neden kendin olmayı istediğini söylediğin halde kendin olamıyorsun? Çünkü gizli çıkarların sana gizli doyum veriyor. Bu gizli doyumun bedelini kendini yaşayamamakla ödüyorsun. Başkalarının seni istedikleri gibi yönlendirmesinin, kendini zincire vurulmuş hissetmenin, zayıf, güçsüz bir kurban rolü oynamanın ne tür bir gizli doyumu olabilir? Hm. Zayıf ve aciz göründüğünde insanların sana acıyarak seni seveceklerine mi inanıyorsun? Çoğunluk gibi düşündüğünde ve davrandığında kabul göyerek eleştirilmeyeceğine mi inanıyorsun? Kendini çaresiz gösterdiğinde birilerinin senin sorumluluğunu üstlenip rahata ereceğine mi inanıyorsun? Kendini acizmiş gibi göstererek başkalarını gizlice kontrol edeceğine mi inanıyorsun? Geçmişi suçlayarak, geçmişi değiştirebileceğine mi inanıyorsun? Geçmişi suçlayarak, geleceğin sorumluluğundan kurtulacağına mı inanıyorsun? Hiçbir şeye karar veremeyerek, en doğru kararın kendiliğinden oluşacağına mı inanıyorsun? Kendine zarar verdiğinde onların acı çekeceğine mi inanıyorsun? Sen yerlerde sürünürken, onların üzüleceğine mi inanıyorsun? Kendi gizli çıkarlarının ne olduğunu zihninin kuytularından aydınlığa çıkarmadıkça, bu inançlarından gizli doyum aldığını kabul etmedikçe, ne irade, ne motivasyon, ne ilham, ne de çaba gösterileri, senin gerçekle yüzleşme kararı almanı sağlayabilir. Karar alabilmek de, kararsız olmak da bir karardır. Kararsız olmanın gizli bir amacı vardır. Sen kararsız olduğunda birileri senin adına nasıl olsa karar verir. İnsanlar başkaları adına karar almaktan hoşlanır. Böylece ucuz yoldan efendiliği ele geçirdiklerini düşünürler. Kararsız olduğunda yaşamının sorumluluğunu üstlenmekten kurtulduğunu düşünürsün. Yaşamının sorumluluğunu üstlenmemek seni sonsuza dek anne babaya bağımlıklar. Küçükken onlar senin adına karar alıyordu. Seni korumak ve kollamak onların sorumluydu. Ne yapman gerektiğini onlar söylüyordu. Sen de küçük dünyanda sorumsuzluğun getirdiği özgürlük illüzyonunu yaşıyordun. Hala sorumsuz özgürlük ilüzyonunun peşindesin. Her ne kadar yaşam, özgürlüğün ancak sorumlulukla birlikte var olduğu gerçeğini değişik şekillerde gözünün içine soksa da. Sen görmemeyi seçiyorsun. Ve ne yapman gerektiğini başkalarına soruyorsun. Kocana, karına, amcana, en iyi arkadaşına, doktoruna, komşuna, patronuna... Zor kararları senin adına onların vermesini istiyorsun. Senin adına karar veren tüm insanlar yine yaşamındaki anne babalar. Anne baba sembolleri. Büyüyebilmek için anne babandan duygusal olarak boşanman gerek. Hayatta olmasalar da onlar içinde hala yaşamayı sürdürür. Özgürleşmek için tek başına kalmayı göze alman gerek. Anne babandan duygusal boyutta boşanabildiğin gün gerçekten büyümüş olacaksın. Ve insanlarla yetişkin yetişkin ilişkisi kurmanın hazzını yaşayacaksın. Buna yaşayan anne baban da dahil. Onlar anne baba hakkı kisvesi altında senin iplerini ellerinde tutma hakkından vazgeçmemekte direnseler bile. Sorumluluk yetişkinlerin işidir. Sorumluluk kararlılığı ve mücadeleyi göze almayı gerektirir. Gelişim denilen şey farkındalıkla risk almanın bileşimidir. Gelelim kolay olduğu halde almadığımız kararlara. Bazen kararın ne olduğunu biliriz. Ama bir türlü kararı uygulamayız. Doktora gitmemiz gerektiğini biliriz. Bir türlü gitmeyiz. Faturaları belirli tarihte ödememiz gerektiğini biliriz ama son günü kaçırırız. Sigarayı bırakmaya karar vermemiz gerektiğini biliriz ama hep erteleriz. Egzersize her gün zaman ayırmak için karar vermek gerektiğini biliriz ama bir türlü başlayamayız. O pasta dilimini yemememiz gerektiğini biliriz ama yeriz. Ne yapmamız gerektiğini bildiğimiz halde neden yapmayız? Çünkü içimizde bize dırdır eden bir ses var. O sese alışkınız. O ses yoksa kendimizi yalnız hissederiz. O ses bize tanıdık gelir. O ses bize garip bir şekilde güven verir. Suçluluk duyursa da. O ses çocukluğumuzda bize sürekli ne yapmamız gerektiğini söyleyen... Annenin, babanın, teyzelerin, halaların, dayıların sesidir. Bu durdurucu sesten vazgeçmek zordur. Yalnızlık duygusunu göze almayı gerektirir. İçimizde sürekli taşıdığımız ebeveyn sesini susturursak, Bize ne yapmamız gerektiğini kim söyleyecek? Yaşamının sorumluluğunu üstlendiğinde, Bu... Hiçbir zaman şefkat ve korunma ihtiyacı duymayacağın anlamına mı geliyor? Tabii ki değil. Tersine bir yetişkin olarak bazen korunan ve şefkat gören, bazen koruyan ve şefkat gösteren olursun anlamına geliyor. Bazen ihtiyaç duyarsın, bazen ihtiyaç duyulan olursun. Yaşamanın sorumluluğunu üstlendiğinde bu sevilmeye ihtiyaç duymayacaksın anlamına mı geliyor? Hayır, bu sevgi dilenciliği yapmadığın, kendini yeterli ve değerli hissettiğin için doğal olarak daha çok sevileceğin anlamına gelir. İnsanlar acizlere acır belki ama yaşamının sorumluluğunu üstlenmiş güçlü insanı hem sever hem saygı duyar. Yaşamının sorumluluğunu üstlendiğinde bu hiç kimseden yardım istemeyeceğin anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır, bu yapmak istediğin şeyleri bildiğin ve gücünün, yeteneğinin ya da bilginin yetmediği yerde nereden ve kimden yardım isteyebileceğini de bilmek ve talep edebilmek anlamına gelir. İçsel güçten yoksun insan ya sürekli yardım talep eder çünkü esas istediği ilgi ve sevgidir ya da hiç kimseden bir şey talep etmez çünkü başkalarının gözünde Güçlü görünmeye ihtiyacı vardır. Yaşamının sorumluluğunu üstlendiğinde, bu yanlış seçimler yaptığında suçlanacağın ve suçlayacak birileri olmadığı anlamına mı gelir? Tabii ki bazen yanlış kararlar verebilirsin. Ama onlar senin kararlarındır. Doğru kararlar içinde takdir edilen sen olursun. Hiç kimse hatadan muaf değildir. Pasif, çocuksu bir sorumsuzluk içinde sürdürülen yaşamda sadece gölge olarak var olursun. Başkalarının gölgesi. Onların dediğini yaparsan belki suçlanmazsın. Ama böyle bir hayata da kendi hayatım diyemezsin. Yaşamda sorumsuz özgürlük diye bir şey yok. Böyle bir yaşamda kocaman bir evin bir odasına hapsedilmiş... O odanın içinde, dilediğini yaptığı için kendini özgür sanan ama asla evin diğer odalarının var olduğunu bile bilmeyen bir tutsak gibi sadece yaşadığını sanırsın. Sadece var olmak, yaşamak değildir. Gerçek özgürlük, yaşam evinin diğer odalarının kapısını da açabilme riskini içerir. Bazı odalarda gördüklerin hoşuna gider. Bazılarından hiç hoşlanmazsın Ama heyecan vericidir yeni kapılar ardında olanları keşfetmek Kararsızlık bir nevi sorumsuz özgürlüktür Çünkü her karar sorumlulukla birlikte gelir Tanıdığım bir erkek 38 yaşında ve iş hayatında önemli bir konumdaydı Dul annesi ekonomik açıdan özgür olmasına rağmen Duygusal açıdan oğluna bağımlıydı Eşi ise yıllardır kayınvalidesiyle oturmaktan bıkmıştı. Kayınvalidenin dayalı döşeli ama boş duran kendi evinde yaşamasını istiyordu. Erkek ne annesini kırmak ne de eşini kaybetmek istiyordu. Sonunda eşi evi terk etti. Kararı erkeğin adına karısı vermişti. Erkek karısının sabırlı olmadığı, kendisine zaman tanımadığı için suçlayarak kendisini beraat ettirdi. Ve büyümemeyi seçti O Annesinin oluyordu Kararsızlık insanı çözüm bulma çabası Ve sorumluluğundan kurtarır Herkes seni haklı bulsa da Sen bedelini Öz saygını yitirmekle ödersin Seçim yapmamak da bir seçimdir Hayatın an ve an Yapılan seçimler serisi olduğu Gerçeğini unutma her seçim yapışında kendine şu soruları sor. Bu seçim bana rahatlık duygusu veriyor mu? Yaşamıma bir çeşit heyecan katıyor mu? Kendimin özgür bir birey olduğunu hissettiriyor mu? Bu seçimim sevgi ve ait olma ihtiyacını karşılıyor mu? Gelişmeme katkıda bulunuyor mu? Benim başkalarına katkıda bulunmamı sağlıyor mu? İnsanın temel duygusal ihtiyaçlarını doyuma ulaştıran seçimler, seni özgürleştiren seçimlerdir. Esnek olmayı seç. Yaşamın olumlu yanlarına odaklanmayı seç. Karşılaşacağın sorunların tepesine çıkıp üstten kuşbaşı bakarak çözümleri görmeyi seç. Sahip olduklarının değerini bilmeyi seç. Sevdiklerinin değerini bilmeyi seç. Dostlukların değerini bilmeyi seç. Sağlığı seç. Onurlu olmayı seç. Üretmeyi seç. Mutluluğu seç. Huzuru seç. Tüm bu seçimleri yapabilmek için de sevgiyi seç. Sevmeyi seç. İnsanı, hayvanı, doğayı. İşte o zaman insanlar da seni sevmeyi seçecektir. Sevgiyle hoşçakalın.